Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çördü. Günaydın, merhaba. 94.9 Açık Radyo'da Bisiklet Zinciri programında tekrar geçen hafta kaldığımız yerden devam edelim biliyorsunuz. Yorumlama tekniklerini, müziği yorumlamanın dinleyici üzerindeki etkisini konuştuk biraz. Bu bağlamda da Sting'den Emma Kirby'ye kadar 15. yüzyıldaki bir müziğin bir pop ya da rock şarkıcısının ve de Rönesans ve Barok konusunda uzmanlaşmış bir şancının yorumlarını dinleyerek aralardaki farkları konuşmuştuk ve bunların nasıl, an, ne anlama gelebileceği konusunda da bir takım makalelerden de yola çıkarak yorumlarda bulunmuştuk. Bugün o konuya devam edelim. Çünkü işte herkes bilir bazı şarkıyı insanlar, bazı yorumculardan tercih eder. O tercih sebepleri işte insanların aslında müzik zevklerini de gösterebilir. Pablo Kazalsın dediği gibi zamanında ünlü cellist, Notaları değil, notaların anlamlarını verin diye bir cümlesi vardı. Aslında yorumdan ne kastettiğimizi belki de Pablo Casals en kısa yoldan anlatmış bile oldu. Ama bu yorumla ilgili olarak mesela bazı makalelerde epey bir açıklamalar var. Benim en ilgimi çekenlerden bir tanesi The Emotional Grammar of Music idi. Yani müziğin heyecan açısından grameri diye belki çevirebiliriz. Burada tabii işin ayrıntısında e, herhangi bir müziğin anlatmak istediği ya da vermek istediği duyguyu ki burada iki tarafta düşünmek lazım. Bir bestecinin vermek istediği duygu var bir de dinleyicinin almak istediği ya da aldığı duygu var. Bunların yüzde yüz birbirleriyle eşleşmesi de gerekmiyor tabii ki ama e, nota nota bu anlamı e, değil de tüm cümleyi ya da hatta tüm bölümü e, düşünerek eğer bir yorum yapacak olursak bu da bir müziğin sonuçta gramerinin önemine bir atıfta bulunmuş oluyor. Çünkü hakikaten de yazıdan gidecek olursak mesela bir kelimenin anlamı cümlenin içinde farklı e, anlaşılabilecek bir takım yorumlara açık olabilecek e, konteks değişikliğine yol açabilir. Önümüzdeki programlarda mesela Chopin'in e, e, cenaze marşı olarak bilinen marş funebresini farklı yorumlayarak gerçekten bir tanesinin cenaze marşı diğerinin de neredeyse oyun havası gibi hissedilmesine yol açacak yorum farklılıklarını da gösterebilirim belki. Bu konuyla ilgili yani yorumun sanatsal açıdan daha doğrusu bir müzik türünün, bir müziğin yorumunun nasıl ifade edilebileceği ve yorumun ne olacağı konusunda iyi bir makale var. Ben de oradan yararlanıyorum. The Musicians Bay'de 23 ila 34. sayfalar arasında bu benim anlatacaklarımın belki çok daha net resmini görmeniz açısından internete bakabilirsiniz. Ben oradan aktarmalarda bulunmadan önce isterseniz bugün bize Astor Piazzolla eşlik edecek onun parçalarından. ilkini dinleyelim. Adios Nonino. Bugünkü yorum ve yorumun vermek istedikleri ya da yorumun analizlerini yaparken bütün program boyunca Astor Piazzolla çalmayı tercih ettim. Gerçekten bir tango bestecisi ve bandoneon sanatçısı olarak bilinir, aranjör olarak bilinir. 1921-1992 yılları arasında yaşamış. Niye? Çünkü gerçekten de klasik tango dediğimiz şeyi öyle klasik müzik bağlamında söylüyorum. Öyle bir e, yeni bir stile ulaştırdı ki zaten ondan sonra artık onun yaptığı tangolara Nueva Tango yani yeni tango e, deniyor. Çünkü tangonun zaten kendine özgü havasının e, bir parça caz ve klasik müzikle yoğur, yoğrulduktan sonra ve tabii ki kendi virtüözdesini de kattıktan sonra bambaşka bir noktaya gelebildiği yani tangonun tamamen yeniden yorumlandığı bir müzikten bahsediyoruz. İşte Nuevo Tango, Yeni Tango Astor Piazzolla ile dillenmiş bir özellik. 1992'de e, Astor Piazzolla'nın öldüğü yıldır. E, önemli müzik eleştirmeni Stephen Holden dünyanın en önemli tango müziği bestecisi olarak kendisini göstermiş ve de çok da iyi yapmış aynen katılıyorum. Dolayısıyla bugün yorumlarla ilgili konuşurken müzik olarak da bize Astor Piazzolla geçti geçsin. Evet. Hadi o, iniyorum. Yorum konusunu inceliyoruz ve Adios Noninho dinledik Astor Piaçola'dan. Şimdi tabi Adios Noninho'yu dinleyince aklıma şey geldi birkaç program önce melankoli ve müzik ilişkisini konuşurken o melankoli konusunu depresyondan ayırarak müzikteki ilham kaynakları açısından nasıl önemli bir duygu olduğunu anlatırken tabi bazı bestecilerin anılarının ya da yaşantılarının ne kadar etkili olabildiğini konuşmuştum. Burada da tabii Astor Piyasa hayatı bir parça Modigliani'ye benzetiyorum. Bir sürü sanatçı da olduğu gibi topraklarından annesi babası başka bir yere gittikten sonra topraklarından koptuktan sonra bambaşka anılar hissediyor ama insan o anıları tabii bir sanat eserine döktüğü zaman çok daha kıymetli, çok daha dinlenilesi, seyredilesi zekli eserler yaratıyor. Öyle hissediyorum. Çünkü gerçekten de özellikle kendi dilini konuşmadığı bir ülkede yani ne kadar artık başka bir ülkeye gitse de o ülkenin dilini tamamen konuşsa da sanki kolektif bilinçaltısı o insanı kendisini yabancı hissettiriyor. Bunu benim anlatmam bu biraz da doğru. Çünkü hem Almanya'da doğup büyüdüğüm için hem ailemin Türk olmasından hem de şimdi Belçika'da yaşıyor olmamdan dolayı bir türlü neredeyim, ne yapıyorum ben de tam olarak kestiremiyorum yorumcu değil de, üreten, beste yapan bir sanatçı olsam, herhalde benim de eserlerim melankolik olurdu diye düşünüyorum. Şimdi konuyu dağıtmayayım tabii. Yorum diyoruz bugün. Özellikle yorum konusunda belli bazı başlıca parametreler var. Eserin modu, eserin modu ya da işte psikolojisi, stili ve temposu son derece önemli tabii ki. Bir müziğin yorumunun nasıl farklılıklar göstereceğini anlamak için aslında aynı filmi, Farklı aktörlerden seyrettiğinizde çok daha net anlayabilirsiniz. Eğer müzikle ilişkiniz e, biraz uzaksa, ne bileyim mesela Sherlock Holmes'u seviyorsanız o kadar farklı yorumu var ki, o kadar farklı oyuncu oynamış ki. E, Arthur Conan Doyle'ın yarattığı karakter, mesela Benedict Cumberbatch'te bambaşka oluyor, Jeremy Brett'te bir başka karaktere bürünüyor. Gerçi bu ikisi benim en çok sevdiğim Sherlock Holmes karakterleri ama e, seyredip de Pek yakıştıramadığımda oyunculuklar var. İşte müzikte de e, bestenin kendisinin vermek istediği modu, bestenin kendisindeki notalardaki ruhu hem stil hem tempo olarak nasıl yansıttığı. Müzisyenin yorumunun gücüyle ilgili. Bu birinci parametre. İkinci parametre ve dinamikler. Yani işte mesela volümün nasıl artacağı, ineceği, çıkacağı ya da melodik ve harmonik olarak yoğunluğun ne kadar kontrast gösterebileceği yine müzisyenin Besteyle ile ilişkili olarak müdahalelerinden önemli bir parametresi. Bir o kadar da tabii tonun rengi de önemli. Bazen geçen gün arabada um, Ufakin Rodrigo'nun gitar konçertosunu harptan dinledim. İlk defa dinlemiştim. Çok ilginç geldi ama yani belki yüzlerce defa farklı gitaristlerden dinlemiş birisi olarak harptan dinleyince hiçbir şey hissedemedim. Bu tabii benim e, alışkanlıklarımla ilgili bir şey olabilir. Fakat e, Rodrigo'nun gitar konçertosundaki gitar soundunun flamenko flamenko çağrışımlarının da bolca olduğu bu eserde harptaki yumuşaklık Rodrigo'nun özellikle birinci bölümünün aktarılamadığını düşündüm. Bunu aslında işte bu üçüncü parametre ile ilişkilendirebiliriz. Yani color of tone, tonun rengi. Bunun için enstrüman değiştirmeye de gerek yok. Aynı enstrüman e, örneğin işte hangi müzikten hoşlanıyorsanız bir başka kişiden değil. Zaten aynı tonu aynı notaları çalsa da hatta aynı enstrümanla bile çalsa bile renk farklılığı bir anda dinleyici üzerinde olumlu olumsuz büyük etki yaratabilir. Dördüncü parametre tabii ki artikülasyon yani notaların çizgileri aksanları işte hani bu legatolar stekatolar belki e, söylenebilir. Ben bugün o yüzden zaten Astor Piazzolayı seçtim çünkü gerçekten de artikülasyon deyince Astor Piazzola'nın eserlerinde o kadar bol miktarda bulunur ki zaten Piazzolayı da birazcık onun nuevo tango denen yeni tango stilini de birazcık ortaya çıkaranda bu özellik bunun en güzel belki Invierno Porteño'yla ile duyabiliriz dinleyelim Invierno Porteño Astor Piazzola Oh, my God. Vierno Portenio'yu dinledik. Astor Piyasola'nın yorumundan, bestesinden. Bugün yorum konuşmaya devam ediyoruz. Müzikten önce bir takım parametrelerden bahsetmiştim. Yorumların özelliğiyle ilgili. Ve iki üç parametre daha var. Onlardan da bahsedeyim. O da ölçülerin kontürü. Yani aslında bu bir e, şeyle iç içe ritmin nasıl ortaya çıkarılacağıyla iç içe bir şey. Çünkü işte bir milongada aksak 8 8'lik yani 1 2 3 1 2 3 1 git ta ta ta ta. ta, ta, ta yani vermesi biraz zor. Ben Belçika'da e, müzik okullarında ders veriyorum ve de e, özellikle Avrupa'da çok sık rastladığım bir şey bu. E, Ortadoğu veya Latin Amerika ülkelerindeki o aksak ritmi alışmamış müzisyenlerin zorlandığını görüyorum. Burada da işte ders verirken e, milonga anlattığım zaman, milonga çaldıracağım zaman e, o kadar abartmalarını istiyorum ki çünkü hakikaten e, alışmamış kulakta biraz zor duruyor. Öyle bir söz vardı alışmamış kulakta milonga zordur. Onun gibi bir şey. Yani bu aksanı veremiyor da işte standart, regüler bir 8-8'liğe benziyor. O yüzden de işte kontörleri yani kontrolleri sınırları Hangi notanın daha aksak, e, aksanlı verilip verilmeyeceği müzisyenin tercihinde gibi gözüküyor ama e, her ne kadar müzik üzerinde gözükse de bazı müzisyenler bunu tam veremediği için ne bileyim bir Balkan müziğini işte Kuzey Av Avrupalı bir ülkeden yorumcudan ya da işte bir e, Latin müziğini uzak doğu müzisyenlerinden dinlemek sanki kötü bir çağrışım yapabilir. Asla şunu demiyorum. Hatta şöyle de söyleyeyim mesela flamenkoyu ısrarla İspanyolların çalacağını söyleyen çok önemli bir kritik bir gün bir Alman diyor gitar diyosu karşısında gerçekten de sözlerin hepsini geri alacak şekilde etkilenmişti çünkü istisnalar var hakikaten de çok iyi bir diyor flamenko ikisi de doğma büyüme Alman olmasına rağmen en iyi flamenko çalan gitar diyolarından birisi ama bunları tabi Kutunun dışında görmek lazım. Çok sık rastlanılan bir durum değil. Genel geçer olarak söylemek gerekirse hakikaten de bir Arjantinli Çingene'den ya da işte giderseniz bir gün gittiyseniz ya da görmüşsünüzdür Alhambra'da o meşhur Alhambra Sarayı'nın karşısında 3-4 tane müzisyen olur Çingene flamenkocu ve nefis çalarlar. Orada benim de bildiğim bir parçayı o kadar farklı vurgularken duymuştum ki onları Tekrar gelip ki o da bir e, Herencia Latina Paco Pena'nın bestesiydi. Ben de onu çalıyorum ama e, işte öyle istediğim 8-8'lik gibi çalamadığımı e, onlardan duymuş oldum. Dolayısıyla ölçülerin kontörü ve ritmin drive'ı da bir o kadar formun nasıl ekspres edileceği ile ilgili önemli bir şey. Bugün dediğim gibi Astor Piazzolla dinliyoruz bol bol. E, şimdi de Astor Piazzolla'nın bu, bu ünlü tango bestecisi ve bandoneoncunun Oblivion adlı bes bestesini. Kemancı gidon kremerden dinleyelim. Bambaşka bir yorum. Gidon kremer epey bir yaklaşmış sanki. Oblivion Astor Piyatola'yı da Gidon Kremer seslendirdi. Yorum nedir ne değildir nasıl etkiler? Müzisyen önündeki notaları besteciden farklı olarak çünkü sonuçta bir yorumcuya ihtiyacımız var. Eğer müzisyen değilsek bestecinin ne demek istediğini bazen yorumcudan öğreniriz. Tıpkı işte herkes Dostoyevski, Tolstoy eseri okumuştur. Onları da çevirmenlerine borçlu olduğumuzu unutmayalım. Çünkü Dostoyevski okumak için Rusça öğrenmeye zaman yok. Hadi Rusça öğrendiniz. Thomas Mann için Almanca öğrenmemiz lazım. Viktor Hugo için Fransızca öğrenmemiz lazım. Zor bir iş tabii. Dolayısıyla çevirmenlere çok ihtiyacımız var. Aynı kelimeyi, aynı cümleyi öyle bir çevirebilir ki yakınlaştırabilir. Kültürler arası çok büyük bir fark var. Örneğin Kafka çevirmenleri arasında sadece dönüşümün ilk cümlesi bile o kadar büyük farklar yaratabilir ki çevirmene muhtaç olduğumuz o eserin Anlamı çok bambaşka yerlere gidebilir. Hatta bizi bağlamından bile koparabilir. İşte müzikal yorumculukta çevirmenlikle belki karşılaştırılabilecek bir özellik. Ama çok tekrar söylüyorum, her programda olduğu gibi daha derin bilgiler için Isabel Heron'un bir makalesi var. Çok yeni, birkaç ay önce çıktı. Frontiers in Psychology'de Creative Processes and the Shaping of Musical Interpretation adını taşıyor. İngilizce bir makale ee, ama Güzel bir case study olmuş. Müzikal yorumculuğunun, yorumculuğun daha doğrusu şekillenmesindeki yaratıcı prosesi ele almış e, open source ulaşabilirsiniz bu makaleye. O makalede benim ilgimi çeken şey, e, müzik dışında psikolojide okuduğum için biliyorum e, psikoloji okurken üniversitede yaratıcılık konusunda motivasyon ve heyecanlık, heyecan dersindeydi. Motivasyon ve heyecan dersinde Guildford'un yaratıcılık, yaratıcılık modellerini okuyorduk ki 1950'lerde bugün yaratıcılık üzerine yapılan bir sürü çalışmanın çok temellerini atmış bir duayendir. O bir sayfasında, kitabında bir sayfasında 444. sayfada diyor ki yaratıcılık öyle bir alan ki bu konuda çalışan psikologların en çok korktuğu ve en çok ister istemez dışında kaldığı bir konudur. Ama yorumculuktan e, yaratıcılığa kaymayayım. Çünkü yaratıcılık, müzikal yaratıcılık bisiklet zincirinde başka bir program serisi olacak. Ama dediğim gibi İza Ben Heron'un bu çalışması son derece önemli. Oradan çok şey, e, yaratıcılık konusunda çok şey aktaracağım. Ama niçin yaratıcılık diyor? Çünkü gerçekten de bir eserin yorumlanması sırasında her ne kadar notaların üzerinde yazmayan ama genel geçer hemen hemen her müzisyenin nasıl yorumlayacağı konusunda fikirlere sahip olacağı, müzikal malzemenin ötesine geçen bir proses de var çalma işinde. Bunu anlamak için tabii en iyi aslında virtüözlere bakmak lazım. Çünkü müzisyenlerin önemli bir kısmı, belki de %90'ı aslında teknik bazı sorunlardan ötürü anlatmak istediğini tam da anlatamıyor. O yüzden de bu makalede dokuz çok iyi müzisyenle çalıştığı için e, teknik sorunların olmadığı, yani her türlü virtüöziteyi gösterebilecek müzisyenler, müzisyenlerle çalışmışlar. Dolayısıyla ortaya çıkan şey, müzisyenin teknik sorunlarından ziyade bir esere nasıl yaklaştığıyla ilgili bilgiler veriyor. Ve de tekrar Gilford'a dönecek olursak, 1950'lerde demin dediğim gibi yaratıcılık konusunda önemli bir araştırmacıdır. Bu virtüözlerin yorumlama sırasında oldukça farklı, yani divergent ve convergent, düşünme şeklini ortaya koyabildiklerini yani çok farklı farklı fikirler getirebildiklerini göstermiş. Aslında bir daha biraz da pedagojik bir şekilde sonuçlandırmışlar makalesini. Çünkü gerçekten de yeni müziği öğrenen kişilerin ya da yaş kaç olursa olsun tamamen kendi fikirlerini ortaya koymasının çok önemli olduğunu söylüyorlar. Bu dinleyicinin beğenip beğenmeyeceği bir Konu olabilir. Ama çalma tekniği açısından müzisyenin kendi fikirlerini olabildiğince müziğe yansıtması virtüözlerde çok karşımıza çıkan bir şey. Çünkü muhtemelen zaten virtüöz e, işin teknik kısmını da hallettiği için e, kendi fikirlerini daha fazla koyabiliyor ama e, öğüt olarak sonuçta şöyle bir netice çıkıyor ortaya. Ne çalarsınız? Çık çalın kendi fikirlerinizi ortaya koyun. Şimdi kendi fikirlerini fazlasıyla ortaya koyan bir e, piyasalı yorumu daha dinleyelim. Gitar, bandoneon ve orkestra ile yorumlanacak Alondra de la Parra, Paris Orkestrası'ndan dinleyeceğiz. <Gülüyor> Thank you. Dura la Dinledik. Astor Piyasa olan eseriydi. Bugün yorumlama teknikleri, yorum nedir ne değildir onu konuşmaya devam ettik. Önümüzdeki haftada başka bir programda tekrar birlikte oluruz. Bana ulaşmak için Muzaffer Corlu Gmail adresini kullanabilirsiniz. Muzaffer Corlu Twitter accountundan da programla ilgili bilgileri önceden almak vesaire mümkün. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.